Geniş. Onun için diyorlar ki her rağbet bir nedir? Reca'dır. Ama her reca bir rağbet değil. Olmayabilir. Reca ümit etmek. Rağbet, ümitle birlikte talep etmek, istemek, bunun ardından gelen amelleri yapmak. <gülüyor> Peki, rahbe ne demek? Rahbe. Er-rahbe.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 Hani Zekeriya Rabbine nida etmişti. Rabbi la tezerni ferden. Rabbim beni yalnız bırakma demişti. Ve ente hayrul varisîn. Sen mirasçı olanların en hayırlısısın. Ardından mirasçı bırakacak olanların en hayırlısısın. Diyor ki Allah'a festecebna lehu. Bizler Zekeriya'ya ne yaptık bu duasına? İcabet ettik. Ve vehebna lehu Yahya.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 Zekeriya'ya Allah-u Teala Yahya'yı veriyor. Ve aslahna lehu zevcehu ona eşini yani Zekeriya'ya eşini salih kıldık. İki manası var. Birincisi hamileliğe salih kılmak. Velev ki yaşı ilerlemiş olsa bile. Yani çocuk olması Allah-u Teala'nın elinde. Bilhassa 80 yaşındaki insanlara allah Teala çocuk ne yapabilir? Diyor ki biz ona eşini salih kıldık. Yani hamileliğe uygun kıldık. Bir tefsire göre de salih ha bir kadın kıldık. Saliha bir kul kıldık. Diyor ki Allah Teala innhum Tabi Zekeriya'dan önce Eyüp'ten bahsediyor. Birçok peygamberden bahsediyor bu ayetin başında. Ardından diyor ki Allah Teala innhum kanu yusariun. Bu kimseler? Yani bu peygamberler. Yusariun ne yaparlardı? Yarışırlardı. Fil hayrat hayırlı işlerde, salih amellerde yarışırlardı peygamberler. Ve du'una bize dua da bulunurlardı. Dua ederlerdi. رَغَبًا وَرَحَبًا Rağbetle ve rahbetle. Ne demiştik? Rağbet neydi? Rağbet. Talep. Talep etmek. Yani ümit etmek ama nasıl bir ümit? Amelle bir ümit. Terhip, rahbet ne demek? Korku. Ama nasıl bir korku? Sakınarak, kaçınarak bir korku. Amel ile olacak. Diyor ki Allah-u Teala, bu peygamberler bize dua ederlerdi. رَغَبًا ve rağbetle ve rağbetle. Ve ardından da diyor ki Allah'a sallallahu aleyhi lena khâşi'in. Huşû içinde olurlardı. Bize karşı huşû içinde olurlardı. Huşû ne demek huşû? Diyor ki ilim ehli, huşû zillet. Allah'ın azameti karşısında insanın ne olması? Zelil olması. Ve diyorlar ki huşû kalp ve neyde olur? Azalarda olur. Kalp ve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 Onun için ameline bakıyorsunuz. Amellerine bakın. Bir de bizim bizim amellerimize bakın. Burada da şunun sırrı çıkıyor ortaya. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gelmiş geçmiş günahları affolmuş olmasına rağmen Turgut. Niye ibadet ediyor? Korktuğu için. İnnemâ yakşallâh min ibadih el allahı bizden daha iyi biliyor. Daha iyi tanıyor. Onun için daha çok korkuyor. Ve Allah-u Teala'nın nimetlerine daha da çok şükrediyor. Tabi Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de أَمَّنْ هُوَ قَانِتُنْ آنَاَ الْلَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ Gece boyunca talha secde halinde, ibadet halinde bulunan kıyamda bulunan ve ahiretten sakınan, çekinen kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa bunları yapmayan kimse mi? Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemune Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İnnemâ yetezekkeru ulul elbab. Ancak kimler öğüt alır diyor Allah sonra? Akıl sahipleri. Demek ki Geceleyin kalkmak, ibadet etmek, bakın bunlar neyin bir sonucu? Ahiretten sakınmanın, korkmanın ve Rabbin rahmetini ummanın bir sonucu. Bunları yapmak gerekiyor. Allah-u Teala deminden Zekeriya'dan bahsettik, Eyüp'ten bahsettik. Ne dedi? Onlar ne yapar? <gülüyor> Boynu bükük zelil kimselerdi. Bu peygamberler Rabb'lerini daha iyi tanıdıkları için korku olarak da nedir? Allah'tan en çok korkan Kimselerdir. Ve delilul inâbeti. Geldik inâbete. El inâbe. Ne demek inâbe Emre? Delilul inâbe. İnâbet, rucu' etmek demek. Rucu' etmek, dönmek. Bu kelimenin aslı, yani tarifinde, tevhitte aslı diyor ki ilim ehli, mehabbetul kalbi, kalbin sevmesi, ve khudu'uhu ve zulluhu lilmahbûb. Sevdiğine karşı, Boyun bükerek zillet ile sevgi. Yani sözlük manası olarak terim manası olarak aldığımız an birisine dese ki kalk bize böyle bir inabetin, hudunun şeyini göster. Tarif olarak yani. Adamlar da şunu görüyoruz. Mesela şeyhinin huzuruna giriyor adam böyle. İki büklün. Ne var? Sevgi var. Ama Allah'a yapılması gerekiyor.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 ونأذجت. داود عليه السلام يقولي وزننا داودو داود اناهض فارقنا ورد. انما فتناهو. وانه امتحنتي مز. فاستغفر ربه وانه امتحنتي مز. وانه امتحنتي مز. وانه امتحنتي مز. وانه امتحنتي مز. وانه امتحنتي مز. وانه امتحنتي Hemen Rabbine rükû etti, secde etti. Sonra da ne yaptı? Sümme enâbe. İnâbet etti. İnâbet. Hemen Allah'a rücu etti, döndü. Hatasını anladığı rücu etti. Aynı şekilde ve lekad fetennâ Süleymâne. Allah-u Teala diyor ki Süleyman'ı ne yaptık? İmtihan ettik. Süleyman'ı imtihan ettik. Süleyman imtihan olmuş Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam. Peygamberler imtihan oluyor. Ve her biri imtihanın ardından... Hemen ne yapıyorlar? Allah'a inabet ediyorlar. Hemen böyle dönüyorlar. Şimdi adamın ayağı tökezliyor. Himmet ya şeyh diyor. Medet ya şeyh diyor. Yani başına ufak bir sıkıntı gelince nereye sığınıyor? Nereye rucu ediyor? Şeyhine. Şeyhine. <gülüyor> Ve bunu ibadet olarak yapıyorlar güya. Evet ibadet. Ama kime yapılan ibadet? Şeyhe yapılan ibadet. Diyor ki Süleyman'ı imtihan ettik. وَاَلْقَيْنَ ala كُرْس۪يهِ Cezeden. Onun kürsüsüne Bir ceset bıraktık. İmtihan. Süleyman Aleyhisselam'a. Sümme enâb. Süleyman ne yaptı hemen? Olayı anladı. Allah'a inâbet etti. Rucu etti. İşte ve delilul inâbeti. İnâbetin delili ise nedir? Ve enîbû ilâ rabbikum. Rabbinize inâbet edin. Rucu edin. Ve eslimû leh. Ve ancak ona teslim olun. Kendinize onu teslim edin. Evet. Burada kalacağız. Fazla uzatmayacağız. Önümüzdeki hafta istiane ibadetini alacağız. Ne demek istiane? Elif, sinteyi gördüğünüz zaman Arapçada talep. aun. Ne demek aun? Yardım. Otobüslerdeki şoförün yardımcısında ne deniyor? Mali. Muavin. Yani şoföre yardım eden. Aun demek yardım. âun istiana yardım talep etmek Ve şunu bilin ki istiana ile ibadetin arasında güçlü bir kuvvetli bir bağ var. Onun için namazda diyoruz ki İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Sana ibadet eder ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Şeyhülislam İbn Teymi diyor ki